E, hocam e, şimdi kaza oruçları tutuyoruz. E, bu kaza oruçlarında da ben bak e, ne kadar bana söyle şey yaptılar söylediler. E, oruçlar yani yeme içmeni imtak var bitireceksin dediler. Acaba Ama ben imtata... bitmiyorum efendim. Kaza oruçları kaza oruçları mı dediniz? Evet evet hocam. Hocam evet. kaza oruçları tutuyorum şimdi ben. Ben bir tuttum imsak vaktine kadar bana yiyip içip bitirmeyi yani bitirmeyi söylediler ama ben imsaktan sonra devam ettim oruçlarımı tutmaya. Evet. şey oruçlarımı da imsaktan sonra ezerden şöyle 5 dakika kalmasına kadar yiyip içmeye devam ettim. Bana dediler ki oruçların o kadar fazla etmen gerekiyor. Evet, evet Şeyh Hanım teşekkür ederiz. bizi takip edin. Evet, evet İmsak vaktini aşıyor. Programın başında bir soru cevapladık. Dedik ki niyet etme itibariyle oruçlar ikiye ayrılır. Birisi imsaka kadar niyet edilip bitirilmesi gerekir. Birisi de imsaktan sonra kaba kuşluk vaktine kadar niyet edilebilen oruçlar. Kaba kuşluk vaktine kadar hangi oruçlara niyet edilebilir? O zaman kısa bir detay yapalım. Nafile oruçlara niyet edilebilir. Yani bir insan sabah kalktı diyelim ki saat 9'da. 9'a kadar, imsaktan 9'a kadar da orucu bozan bir şey yapmamışsa, niyet ettim, nafile deyip devam edebilir. İkincisi, Ramazan orucu. Evet. Ramazan orucunda kişi, diyelim ki saati de kurdu vesaire uyanamadı. Bir uyandı ki sabah namazı girmiş, imsak çoktan geçmiş. Sabah namazını kılar bu insan, kıldıktan sonra imsakla sabah namazı arasında orucu bozan bir şey yapmamış ise, bu insan da ne yapar? Ramazan orucuna niyet eder ve devam eder. Hatta diyelim ki saat 9'da uyandı. Öyle bir yorgun ki saatte kurdu, ailece hiç kalkmadılar, saat 9'da uyandılar. 9'da uyandıklarında orucu bozan bir şey de yapmamışlarsa imsaktan sonra e bu insan saat 9'da ne yapar? Ramazan orucuna niyet eder, devam eder ve geçerlidir bu orucu. E, nafile oruçlar, Ramazan orucu, bir de günü belirlenmiş ada orucu diyelim ki bir insan dedi ki oğlum işte e, üniversiteyi kazanırsa 2016'nın Kasım ayının Kasım ayının 15'inde oruç tutacağım dedi. Allah için oruç tutmak üzerime vacip olsun dedi. Gününü belirledi mi? Belirledi. Kasım ayının 15. Bugün saatini kurdu adam. Hanımefendi veya beyefendi hanım şeyi kurdu saatini. Bir uyandığı saat kaç? 9. Eyvah. İmsak da geçmiş, sabah namazı da geçmiş. Allah kimseye sabah namazını kaçırtmasın. Nafi. Ama insanız olabilir. Heh. Bu insan günü belirlenen adak oruçlarında hemen saat 9'da da bozan bir şey yapmadığına göre ne yapar? Niyet ettim adak orucumu tutmaya der ve devam eder. Demek ki 3 oruca kaba kuşluk vaktine kadar niyet caizdir ve yapılan oruç da geçerlidir. Nafil oruçlar, Ramazan orucu, farz Ramazan orucu Ramazan ayında. Evet. Bir de günü belirlenmiş adak. Bunlar kaba oruçlardır. Diğer oruçlara gelince hangisi de kaza oruçları, kefaret oruçları, günü belirlenmeyen adak orucu. Kaza orucunda mutlak surette niyetin akşamla akşam gün batımı ile imsak arasında yapılması lazım. İmsakla gün batımı arasında yapıldı o zaman tutulan oruç geçerlidir. Ama bu kardeşimizin örneğinde olduğu gibi yarın kaza orucu tutacağım diyelim ki Acaba tutsam mı tutmasam mı kararsızım, karar vermemişim. Sabah saat diyelim ki namaza kalktım, orucu da bozanmışlık, niyet ettim en son kazamı tutmaya derse bu, bu kişi oruca başlamamış olur. Niye? Çünkü niyet geçersiz olduğu için ibadet de geçersiz olur. O gün ne olmuş olur? Aç kalınmış olur. Heh. Bu kardeşimiz iki hata yapmış. İki hata ne yapmış? Bir, imsakta niyet etmemiş. İki, imsaktan sonra da sabah ezanına kadar yeme içmeye devam etmiş. Dolayısıyla imsaktan niyet etse bile bilerek sabah namazına kadar, işte ezana beş dakika kalana kadar diyor, ezan ne zaman okuyor? Türkiye'de güneş, güneşin doğumuna bir saat kala okunuyor. Sebep cemaati çoğaltmak, başka bir şey değil. Ve insanların camiye gelip cemaatle namaz kılmalarını sağlamak, bir de ilk vaktinde okuyup da Ramazan'da olduğu gibi insanları rahatsız etmemektir. İki sebebi var. Dolayısıyla bu kardeşim bir, niyetin vaktini kaçırmış. İki, bununla da kalmamış. Ezana bir saat, beş dakika kalana kadar yiyip içmeye devam etmiş. Dolayısıyla hem niyeti geçersiz hem de orucu bozan davranışları imsaktan sonra devam ettiği için kardeşimizin bu günleri kaza etmesi gerekir. Nafile bile olsa orucu olmaz. Niye? Çünkü imsaktan sonra yiyip içildi mi oruç bozulur.